mübareküm ve rahmetullah aziz ve sevgili akra cumanız mübarek olsun ee, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hatibi bağdadi'nin İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre evet. şöyle buyurmuş innallahü teala ya'cabu min zahirin yeşelim gayre cennel ve min musim ve min müteavvizin, yeteavvizin, min gayrınlar. Min gayrınlar. Hadaka Resulullah, fîmâkâl evkemâkâl. Hz. Ömer Efendimiz'in oğlu ve meşhur e, sahabi fatihlerden genç ve e, dini bilen sahabilerden Abdullah radıyallahu anhuma rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, İnnallâhe teâlâ ya'yib. Hiç şüphe yoktur ki, kuşkusuz ki Allahu Teala hazretleri şaşar. Minsa ilin yis gayrel cennet. Cennetten başka bir şey isteyene şaşar. Yani Allah'a elini açmış, dua ediyor. Cennetten gayri bir başka şey isteyene şaşar. Ve mimmutin yut di darillah ve verirken Allah'tan başka bir şey Allah için değil de Allah'tan gayri bir başka şey için verene şaşar. Ve mütmin müteavvizin yeteavvizin gayrinnar cehennemden başka bir şeyden Allah'a sığınan kimseye şaşar. Şimdi bu hadis-i şerifte tabi Arap dilinin üslubu, inceliği e, bahis konusu e, e, söyleyiştirdiği itibariyle üç şey vurgulanmış oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde. Tabi allah Teala hazretlerinden her şey istenir. Kulun e, kuldur. Rabbinden isteyecek şeyler sonsuzdur. Her şeyi ister. Ve bu her şeyi isteme konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den de e, müsaade vardır, işaret vardır. Teşekkür büyüklü her şey allah Teala hazretlerinden istenir. İlle büyük olması, önemli olması gerekmiyor. İnsanın günlük ihtiyaçları efendim, sıkıntıları problemleriyle ilgili elini açar, gözünü kapar veya kapatmaz. Aplından samimi olarak bir şeyler ister. Bu tabi. Fakat bunların içinde üstlenecek şeylerin içinde en önemlisi cennettir. Yani cennetten gayrı bir şeyi bir insan istiyorsa Allah ona şaşar. Allah Allah cennet varken Cenneti istemek varken, cennet gibi her türlü güzelliğin, nimetin toplandığı bir yer varken kul onu istemiyor da başka şey istiyor. Tabi buradan şunu anlıyoruz, küçüklü, küçüklü küçüklü her şey istenebilir allah Teala hazretlerinden ama yani ana gayesi insanın Allah'ın rızasını kazanmak olmadı ve Allah'ın rızasının efendim, mükafatlarının toplanmış olduğu cenneti istemek olmalı ana gayesi tabi bir insan cenneti düşünmüyorsa cennete ilgisi yoksa cennete aldırmıyorsa cenneti umursamıyorsa demek herhalde bu hadis-i şerifteki mana o zaman e, ne isterse istesin yani dünyanın saltanatını istesin zenginliğini istesin mevkini makamını istesin dünyabini istesin istesin önemli değil yarabbi bana falancı yeri ver filanca şeyi nasip et efendim ama maksadı ahiret değil efendim dünya ne kadar önemli olursa olsun önemli değil çünkü cennet çok önemli bir kere dünya hayatıyla ahiret hayatını mukansizlik olursak efendim e, sevgili dinleyiciler dünya hayatı hiç adı bile anılacak kadar önemli olan bir yer değildir çünkü çok küçük bir zaman parçasıdır sonsuzluğun yanında sıfırdır e, dünya hayatının içindeki Efendim olaylar da küçüktür yani dünyanın hayatı küçük olunca sonsuzluğun yanında bir zerre bile olmayınca sıfır olunca sıfırın içindeki ufak demek olaylar veyahut ufak tefek gayeler insanların gönlünü bağladığı, istediği şeyler bunların hiç görüksünün kıymeti yoktur. Asıl Müslüman imanının gereği olarak Allah'a inanıyor, cennete cehenneme inanıyor, ahirete inanıyor Efendim tabi asıl istenecek olan sonsuz hayattır. Bu sonsuz hayatın da tabi bu sonsuz mutluluk içinde geçmesi asıl istenebilir. Yani muhakkak gelici gel geçici, efendim önemsiz, bir zaman olup bir zaman giden, efendim şeyler istemez insan. Dünya hayatında insanın ne olursa olsun elinde, efendim işte gençliği gidiyor, güzel gidiyor, yüzleri buruşuyor. Efendim niye gidiyor, hasta gidiyor, aklı gidiyor hatta bir zaman sonra, efendim, iftiyanlıyor, hatırlamaz oluyor vesaire. Yani efendim, içindeki şeylerin kıymetli, binaenine bizim asıl zihnimize yerleştireceğimiz şey cennet olmalı. Niye cenneti istiyoruz? Yani bir maddi endişeden, adeta bir çeşit böyle e, şey hesabından, ezirgen hesabından adeta materyalist bir menfaat, hesabından da benim istiyoruz. Hayır. Cenneti isteyişimizin sebebi Allah'ın sevgili kullarının cennete toplanmış olması. Allah'ın sevgili kullarının cennete ne daim etmesi. Allah'ın sevgili kullarının cennete gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insanın hatırına hayalına sığmayacak nimetleri toplamış olması. Dolayısıyla Allah'ın rızası yurdu olduğu için cennet yurdu, cennet evi. Onun için cenneti istiyoruz. Yoksa hani... Bizim edebiyatımızda vardır bazı şiirlerde böyle efendim e, cenneti küçümseyen e, bir takım ifadeler. Bu doğru değildir çünkü cennet Allah'ın kullarına mikafat yurdurdu. Küçümseyenler, Allah'ın mikafatı küçümseyenler. Allah'ın kullarına ikramı, sevgili kullarının topladığı yer dudak bükerek karşılanılmaz Çünkü sevgili kulların oraya davet ediyor. Demek ki güzel. Kendisinin yani de cemalini göstereceği yer olduğu için Mutlaka e, gönlümüzde böyle bir vezirgen hesabı, mevzaat hesabı olmadan tabi bir şekilde efendim, cennetin arzusu olmalı, cenneti istemeliyiz, cenneti kazanmaya çalışmalıyız. Elimizi açtığımız zaman da Ya Rabbi bana cennetini nasip eyle, seni cennetine dahil eyle cennetle beni sevdiğim kullarınla beraber eyle gibi efendim, bir duygu ve düşünce ve temenni içinde olmamız gerektiğini e, çıkartıyoruz bu hadis-i şerifin ilk cümlesinden. Zaten böyle bir düşünceye sahip olmayana da Allah hayret ediyor. Ne kadar, e, tabii Allah'ın hayret etmesine yani o kul ne kadar duygusuz, ne kadar şaşkın, ne kadar fikirleri yanlış yönlere satmış ki, Cenneti düşünmüyor, cenneti istemiyor da başka şeyler istiyor. Allah Allah. Herkes şaşar. Allahü Teala Hazretleri de hayret ediyor. Yani ben cenneti yaratmışım, cenneti güzel bir yeri yaratmışım da onun farkında değil, ona inanmış değil, onu anlamış değil, onu sevebilmiş değil, onu tahayyül edebilmiş değil de aslında başka fani şeylerle meşgul ediyor diye ona şaşar. Ama cenneti düşünmeliyiz. Sevgili dinleyicilerim. İnşallah önümüzdeki hastalarla ben şöyle bir cennetle ilgili hadis-i şerifleri güzelce bir derleyip toparlayayım. Bir cuma vaazının içinde cennette neden olduğunu inşallah kısaca da olsa hatırlatayım diye düşünüyorum. Şimdilik bu böyle bir temenni olarak efendim bir vaat olarak bunu geçelim. İkinci cümlede şöyle buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz وَمِنْ مُوَقْقِمْ يُوَقِي لِذَا bir kimse bir şey veriyor birisine ama Allah için vermiyor da Allah'tan gayrı bir sebep veriyor. Ona da şaşıyor Allah-u Teala yı. veren kimsenin verdiğini Allah'tan gayrı bir sebeple vermesine şaşıyor. İşte onun için tasavvufta ihlas yani amelini yaptığı şiddetin niyetini hadis muhrif kılmak Allah-u Teala için yapmak yaptığı şeyi çok önemlidir. Biz buna e, şey diyoruz, last diyoruz tasavvufta insanın niyeti pırın pırın, Kertemiz. Sırf Allah'ı düşünüyor, sırf Allah için veriyor Başka bir hesap yapmıyor Hani nasıl misal verelim Mesela büyük bir firmanın, büyük bir e, efendim, fabrikanın Fabrikatörün sahibini düşünelim Efendim yanına gelip gidiyorlar falan Bağışlar bir şeyler istiyorlar Ve o da tamam diyor, şuraya bir yurt yapılsın Bizim fabrikanın reklamı da üstüne konulsun. İşte falanca fabrikanın yapmış, yaptırmış olduğu efendim, yurt veya bina veya sağlık ocağı veya düşkünler evi veya böyle bir şey. Yani reklam olsun. Her seferinde fabrikamızın zaten şöyle buraya bir reklamını veriyoruz. Bu daha güzel bir reklamdır. Reklam olsun. Şimdi bu sebeple e, insan bir işlik yapıyor. Kıymeti yok. Efendim cüneyi bir mertaze elde etmek için yapıyor, kıymeti yok. Birisinin gözüne girmek için yapıyor, kıymeti yok. Efendim maddi kazanç sağlamak için yapıyor, kıymeti yok. Niçin olacak? Yaptığı bir şeyi insan niçin yapacak? Yaptığı bir şeyi insanın bir tek sebeple yapması lazım. Allah için yapması lazım. Allah rızası için yapması lazım. Allah'ın sevgisini ve rızası kazanmak için yapması lazım. Bunu biz tasavv tasavvufta buna da çok önem veriyoruz ediyoruz ki bir formül haline getirmişiz bu niyetimizi bilgilerimiz e, öğretmiş hatta bir zikir sökerken Allah derken, la ilahe illallah derken arada bu cümleyi tekrar ediyoruz diyoruz ki ilahi entemaksudi ve rubake yarabbi maksudum, arzum, gayem sensin, ben sana rızanı istiyorum her şeyde Allah'ın rızasını istiyoruz yani kulun rızasına değil dünyada alkış Şöhret efendim para topl mevcut bir makamdır. şey sadece Allahu Teala Hazretlerinin rızası ve her şeyde böyle olmalı. Herhangi bir bağışı verirken, herhangi bir şeyi verirken de böyle olmalı. Herhangi bir işi yaparken de böyle olmalı. Her işimizde Allahu Teala Hazretlerinin rızasına düşünmeliyiz. Hadisleri buna işaret ediyor. Yani Allahu Teala Hazretlerini veren kimsenin Allah'tan değil bir sebeple vermesi şaşar, hayret eder. Yani. Beğenmez böyle bir şeyi. Böyle şey olur mu? Saçma bir şey, yanlış bir şey olur manasına geliyor bu. İnsan istediği zaman cenneti istemeli. Cenneti istemek için de cennete okuyup, dinleyip, efendim, anlayıp, sevip, cennete şey duymak lazım. Verirken, alırken, her işi yaparken de Allah için yapmak lazım. Bir insan aldığını Allah için alırsa, verdiğini Allah için verirse, sevdiğini Allah için severse, kızdığına da Allah için kızarsa... O imanını adam akıllı sağlamlaştırmış, kemale erdirmiş, olgunlaştırmış demektir. Biri anlamıştır. İmanın ne demek olduğunu anlamıştır. Efendim gayet iyi bir durumda demektir öyle bir kimse. Biz de okuyalım. Her yaptığımız işi Allah rızası için yapma, gayret edelim ve bir işi yapmaktaki maksadımızı, niyetimizi önceden kendi kendimize bir soralım. Sen bu işi için yapıyorsun? Ne maksat yapıyorsun? Kendi kendimizi tahlil edelim. Hani niçan Efendim bir hanımefendi geldi, bize sağolsun e, yazmış olduğu bir romanı, ölüm kazanmış olan bir romanı verdi. Okudum gayet güzel psikolojik tahliller yapıyor içinde. Romanın kahramanlarının efendim, şeylerini gayet güzel tahlil etmiş. E biz de biraz kendi kendimizi tahlil etmeyi öğrenelim. Yani bir şeyi yapıyoruz, neden yapıyoruz, ne sebeple yapıyoruz, içimizdeki, içimizdeki duyguların mevşe ile, kızdımlıklarımızın, Efendim sevinçlerimizin, isteklerimizin, isteksizliklerimizin sebebi nedir ya? Onu bizi tahmin, tahmin edecek sevinç ne olacak? Yaptığımız her şeyi Allah için yapmaya kendimizi yönlendireceğiz. Allah için olmayan şeyi bırakabileceğiz ve Allah rızasından başka bir sebeple yapmaya kalkıştığımız şeyi niyetimizi döndüreceğiz Allah rızası için yapmaya. Allah'ın yızasının olduğu şeyleri yapmaya kendimizi intikal ettirecek. Bu da çok önemli bir husus. Bu hadis içerisinin ikinci cümlesi de bu. Gelelim üçüncü cümlesine. ''Emin müteal yüzün yeteal gözü min gayrinnâ'' Allah-u Teala Hazretleri yine canlandan başka bir şeyden Allah'a sığınan kimseyinle hayret eder. Yani sığınılacak şey olarak en muazzam, en müthiş, en korkunç efendim, şey olarak cehennem varsa onu bırakıp onu düşünmeyip de başka bir şeyden Allah'a sığınmak olur mu? Asıl insanın cehennemi düşünmesi lazım ve cehennemden korkması lazım ve cehenneme e, düşmemek için çareler araması lazım. Tabi çarelerin en başında e, ne geliyor? Cennet'i ve cehennemi yaratan Allah-u Teala Hazretlerine dua etmek geliyor. Dua, dua nedir? bizim evrak kitabımızın başında hocamız e, hadisleri yazmış ilk e, şey yani dua ve ibadet dua ibadetin hak kendisidir çünkü Allahu Teala Hazretleri bize dua etmeyi emrediyor, onun emrini tutmak ibadettir dua edeceğiz ilk önce Allahu Teala Hazretlerine dua müminin her şeyidir Allah'ın takdirini mukadderatını değiştirmesine ve kulun istediğini yapmasına sebep olur. O kadar önemlidir. Onun için ilk yapacağımız şey tabi Ya Rabbi, aman Ya Rabbi beni cehenneme Hatta ateşlerin yakma. Efendim beni cezalandırma. Beni kahrına uğrayan kullarından gazabına maruz kalan kullarından etmez. Dalavete düşenlerden sapıtanlardan eylemez. Efendim e, kendisine gazap edilenlerden eyleme diye. Zaten Fatiha suresinin sonunda söylüyoruz. O kardeşlerim bazı şeylerimiz var bizim Türkçe Edebiyatı'nda ben edebiyatçı olduğum için herhangi şey yapıyorum e, biliyorum bir günden beri de orta okuldayken lise dayken edebiyat tarihiyle tarihi tarihin metinleriyle karşılaştığım zamandan beri de hep böyle onlara karşı bir reaksiyonum oluyor bazı yazarlar ve bazı şairler hangi şairi hangi şairi divan şairi neyse yani efendim cehennem de küçüntücük efendim sözler söylerler, cehennemi de küçüntücük düşürecek. Ölensemeyen efendim öyle sözler söylerler. Bu da doğru değil. Neden? Çünkü cehennem de Allah'ın kullarını cezalandırdığı yer. Yani kainatın yaratıcısı allah hala Teala efendim cehennem yaratmış, kendisine asi olan kulların Katillerin, zalimlerin, katillerin, müşriklerin, hırsızların, efendim, kötü insanların cezalandırması için, yani ceza, iyi hak etmiş insanlar için, Ceynem yaratmış. önem insan insanoğluları arasından bazıları çıkıyor, hayret edecek bir şey, cennemin küçümsüyor, dudağını Allah efendim, neymiş efendim, önemli değil, yaksın efendim beni, böyle atsın efendim vesaire, böyle şey olur mu? Yani bu da, bir, büyük bir fişanlık yani adeta Allah-u Teala hürriyetlerinin kudretini, kahrının azametini küçümsemek gibi bir şey olur. Cehennem'in içerisinden bile ödümüzün patlaması lazım. Adını bile anıldığı zaman anıldığı yerde bimzimizin sararups olması lazım. E, Hazar yaprağı gibi tip tip, tip lazım Avan yarabbi diye. Bir kere cehennem ne? Cehennem Allah'ın sevmediği kulların atıldığı yer. İnsan Allah'ın sevmediği kulların arasına ayrılmayı hiç Sevenli eder mi? İster mi? Arzu eder mi? Ya Rabbi ben senin sevdiğim kul olmak istiyorum. Seni seviyorum. Aşkını, şevkini benim gündeme vereyim. Seni daha da güzel seveyim. Ben senin sevmediğim bir kul olmaktan da sana söylüyorum demesi lazım insanın. Şimdi annemin bile, bile ürkmesi lazım, korkması lazım ve Allah'a sığınması lazım. En önemli nokta da gereken, çok dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi kısacası bu ömrü geçireceğiz bir ömür sürüyor, 80 yıl 100 yıl Allah hayırlı uzun ömür iftar eylesin cinç ve mutlu ve bahtiyar olarak uzun yıllar yaşayalım ama sonunda ahir ahirde, sonunda ne sonunda bir ölüm var bir ölüm olayı var ölüm nedir ölüm mümin için efendim dostu dosta kavuşturma saatidir dostun dostuna kavuştuğu saatte korkulacak bir şey değil onun için bütlerimiz korkamışlar Ölümden korkmamışlar. Ama cehennemden korkmamak olmaz. Cehenneme düşmekten korkmamak olmaz. Ölümden korkulmaz çünkü insan cennete gidecekse, dünya hayatın ne ki cennetin yanında? Burayı bırakıyorsun, cennete gidiyorsun. Seve seve gider insan. Ama efendim cehennemden korkulur. Çünkü cehenneme düşen bir insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi bir hadis-i şerifini hiç unutamıyorum. Ey diyor ashabım, ey müminler, ey benim e, ümmetim, Cehenneme düşmekten kendinizi çok şiddetli bir şekilde koruyun. Cehenneme düşmemeye dikkat edin. Çünkü bir insan cehenneme bir defa düştü mü ahkaben yanar. Ahkaben bir zaman terimi. Yani ömürler boyu. Ahkab, hukuk kelimesinin çoğunu 800 yıl demekmiş Arapların dillerinde. Yani ahkaben demek en aşağı 3 ömür boyu. Yani 240-250 yıl falan demek olur. Yani de cehenneme şu veya bu sebeple Tabi müminlerden de cehenneme düşecek var mı yok mu hocam diye soracak olursanız. Var. Mümin olduğu halde bir insan cehenneme gidebilir mi? Öyle bir durum başına gelebilir mi? Gelebilir. Niçin gelir? Niçin cehenneme düşer? cehenneme düşer bir mümin? Dünyadaki hatalarından, kusurlarından, günahlarından dolayı o kusuru kadar cezayı görmek için cehenneme düşer, yanar ondan sonra cennete girer. Böyle bir durum bahis konusu olabilecek. Ama bizi hiç cehenneme düşmeden, bir gayri hesap, defter divan açılmadan, hesaba çekilmeden, mahrum ve mahzun olmadan, cehenneme düşmeden, cennete girenlerden eylesin ama e, cehenneme düşüp de cennete girenler de var. Efendim o halde çok dikkat etmek lazım. Yani bir düştü mü insan e, cehenneme eşya 240 yıl, 150 yıl cehennemde kalacak demektir bu hadis-i şerife göre. Peki dünyanın yılı 365 gündür. Bir gün 24 saattir. Bir saat 60 dakikadır. 60 dakika 60 saniyedir. Bunu bir birime bağlayabiliyoruz. Hatta efendim, elektrik akımının kuvar sünüründen elektronların geçişini belli bir rak rakama bağlamak mümkün olduğundan kuvar saatler yapmışız. Elektronik saatler yapmışız. Elbette tamam dünyanın yılı bu kadar. Agrik yıldır değil mi? Hayır. Ahiretin yılı dünyanın yılından farklıdır. Ee, bin yıl gibidir dünyanın yılına göre. Hatta efendim e, melekler Allah-u Teala Hazretleri'nin divanına hamsine, elfe sene elli bin yıllık, efendim bir yılı elli bin yıl olan bir şeyler giderler deniliyor. Demek ki ahirette zaman biraz daha değişik olacak. O zaman bin yıl rakamını alacak olursak 250 yıl, 250 bin yıl eder 250 bin yıl, e, efendim, e, böyle bir günü, efendim, bin yıl gibi olduğuna göre, artık onu 365 ile çarpacaksınız. Şu kadar uzun müddet cehenneme düşen bir insan yanacak. O halde cehennemden, cehenneme düşmekten son derece korkmak lazım. Cehenneme düşmemek için bütün zekasını kullanması lazım. En akıllı insan, en zeki insan, venfatını en çok düşünen insan. Yaşlıkları en iyi kavrayan insan kimdir? İşte bu cehennem olayını düşünüp de cehenneme düşmemek için gayret eden ve yani Allah'a sığınan tedbirli olan insan demektir. Tabii önce Allah'a sığınıyoruz bir şeyi, önce Allah'tan istiyoruz, Allah da bizden ne istiyor? Ona göre davranmamızı istiyor. Tamam, cehenneme düşmekten Allah'a sığınıyoruz. Ne yapacağız? Günahlardan elimizi çekeceğiz. Cennete girmeyi Allah'tan istiyoruz. Ne yapacağız? Allah'ın emirlerini tutacağız. Yasaklarından kaçınacağız. Şimdi ben şöyle, şu yaz gününde gezdiğim yerlerde çevreme bakıyorum sevgili dinleyiciler. Tabii sizler de muhakkak görüyorsunuz olaylarını. Yani şu Türkiye'nin insanının yaz gününde, plaj şehirlerinde, deniz kıyılarında, bu sıcaklarda tavırlarına bir bakın. Giyimlerine bakın, yaşanlarına bakın. Konuşmalarına, dinliyetlerine bakın ve bunu dini ölçüler içinde ölçün. Bu giyim İslam'a uyuyor mu? Bu yaşam tarzı İslam'a uyuyor mu? Bu düşünce tarzı İslam'a uygun mu? Bu ailenin şu tarzı, evvelin yayınlıkta şöyle yaşaması, Kur'an-ı iman'la, İslam'la bağdaşır mı? Bağdaşmaz, mı? Bağdaşmıyor. Ama o kimselere sorsanız, Hatta dinseniz ki, siz ne düşünüyorsunuz? aa der. Benim de dedem Müslümandı, Hacıydı, Hacıydı, Şeyhdi, Vaizdi, Şeyhdi, İslamdi. Efendim ben de Müslümanım der, silteyi kaptırmak istemez İslam'a ama e, e, sen Müslümansan o zaman Allah'ın emirlerine uy. Yöneti istiyorsan Allah'ın buyruklarını tut. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürü. Yönlerden korkuyorsan biraz fedakarlık yap, Nefsinin her istediğini yerine getirmek için iletkiler ağzımın üstünde rüzgarın önde biri yasak gibi savruluruz gizler. İşte aziz ve sevgili dinleyicilerim, onun için e, tabii insan bazen e, detaylı bilgiler arasında zihni dağılıp kaybolur, ne yapacağını şaşırır. Birçok bilgi var. İslam, oooohh gizler, onun için bilgiler var, il-mahal bilgileri var, bilgileri var, İslam hukuku var, tefsir var, muazzam otuz yüz yüz eserler, tefsir kitapları var. Efendim, e, hadis kitapları var, yüz binlerde hadis içerikler var. Tabi insan korkar bu rapanların karşısında. İslam'ın İslam özünü nedir? İslam'ın özü baktığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bu hadis-i şerifinde. Bizi ne kadar özetlemiş oluyor ve herkesin anlayabileceği hakkında kalacak bir şekilde. İnsan istediği cenneti istemeli. Efendim suyum bu mu? Cehennemden Allah'a sığınmalı. Yani cennete uygun bir arzu, istek durumuna kendisi ayarlamalı. Cehenneme düşmeyecek bir duruma halini istirmeli. Ve yaptığı her şeyi de Allah özelliği için yapmalı. İşte efendim en önemli etatlarından bazılarını istirah eden bir hadis-i şerife Önce bu cuma gününde beraberce dinlemiş olduk. Müslümanı sever efendim Allah'ın aşıkıdır halis muhiyyus bir aşıkı sadıktır Allah'ın emirlerini sebepleri yapar cenneti ister çünkü cennet Allah'ın sevgili kullarının yeridir yurdudur sevgili kullarıyla orada buluşacaktır ve Allah'ın cemalini kul orada gelecektir o halde cenneti ister cennet için halisane muhiyyusane çalışır cehennemden korkar kir, kir efendim cehenneme içmemek için efendim yönelmez kendin hakim olur, şeytana uymaz, Allah rızası yolunda fedakarlık yapar. Bir i̇nsanın içindeki bir samimiyeti neyle belli olur? Fedakarlığıyla belli olur. Ne kadar fedakarlık yapıyorsa, ha bu kadar samimi, bu kadar maddi fedakarlık da diyoruz. O halde insan da Allah'ın iyi bir kulu olması iddiasındaysa, bir takım arzularından fedakarlık yapabilmeli, şühenneme düşmemek için iddahlardan kendisini çekip çevirebilmeli, şey Allah'ın emruna uygun hareket etmeli. Sonra yaptığı bütün işlerde bir ana prensip, burada hadis-i şerifle öğretilmiş oluyor. Her yaptığı şeyi Allah rızası için yapmalı. Verdiğini Allah için vermeli, aldığını Allah için almalı. Ne kadar güzel bir hadis-i şerifi iyice derinlemesine emine boyuna derinlemesine anlatsa hadis-i şerifi iyi düşünse, iyi uygulasa sevgili akrabilmecileri güzel olacak, kurtulacak ve Allah'ın sevgisi kullanılacak. Ne kadar güzel. Yani bir hadis-i şerif insanı kurtarmaya şafi, kıymetli altın frensizlere irtiva ediyor. O halde bundan sonraki hayatımıza dikkat edelim. Cenneti kazanmaya yönelik çalışmalarımızı arttıralım. Cehenneme düşmeyecek bir titizlik ve dikkat içinde olalım. Her işimizi Allah rızası için yapma durumuna da kendimizi getirelim. Sorgulayalım, yargılayalım. Şu nefsimizi, içimizi, kalbimizi, niyetimizi, her yaptığımız şeyi Allah rızası için yapan insanlar haline gelelim. Tasavvufun övücü, aynı zamanda işte bu hadis-i şerifte de karşımıza gelmiş oldu. allah Teala Hazretleri bizi rızasına uygun yaşayıp cennetine girenlerden eylesin. Rızasına aykırı olan işlere, Bulaşmayıp haramlara günahlara düşmeyip cehennemden kurtulmuş olan cehennemlik olmaktan sıyrılmış olan kullarından eylesin. ömrümüzü de fayda ve hayırlı hep Allah'ın rızası uygun Müslümanların faydasına insanlığın faydasına faziletli erdemli bir tarzda geçirmeye muvaffak eylesin. Tabi cümlenize hayırlı, uzun, verimli, sevaplı ömürler diliyoruz. Yine her zaman olduğu gibi sevdiklerinizle beraber, ailenizle, çocuk çocuğunuzla, etrafınızdaki dostlarınızla beraber hayırlı uzun ömürlerle muammer olmanızı diliyoruz. Şuslu hatimeler ile ahirete intikal etmenizi, Allah'ın sevgili kulları arasında tarih olmanızı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmanızı diliyoruz. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri Cumanız tekrar mübarek olsun. Cuma namazına gidecek erkekler gusül abdesti alarak, o abdesti alarak gitmeyi unutmasınlar. Camiye erken gitmeye gayret etsinler. Efendim hutbeyi can kulağıyla dinlesinler. Hiç konuşmadan ve e, Cumanın vaat edilen mükafatlarına ersinler. Allah niciz cumalara sıhhat ve adiyetle cümlenizi erdirsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili akla